Hem yolculuk esnasında hem hasta hem de işte e, istifra etme durumu söz konusu. Bu durumda oruç zedelenmiş oluyor mu? yani Tekrar kaza etmesi gerekir mi günle gün? Evet. Öncelikle kişinin e, gayri ihtiyari olarak yani kendi isteğiyle olmadan <gülüyor> kusmasından dolayı orucu <gülüyor> bozulmaz. Halkımız arasında yanlış bir anlayış var, yanlış bir bilgi var. O da şu. Kişi kustuğu zaman orucu bozulur diye bir anlayış var. Bu bir defa yanlıştır. Kendi kendine gelen bir kusmaktan dolayı kesinlikle oruç bozulmaz. Oruç ancak şayet kişi parmağını boğazına atmak suretiyle kendi kendini kusturursa o zaman oruç bozulur. Yani tekrar edelim. Kendiliğinden gelen bir Kusuntu ile oruç bozulmaz ama parmağını boğazına atıp kendini kusturursa ondan dolayı oruç bozulur. Dolayısıyla e, bu hanımefendinin orucu bozulmamıştır.